Eshabihi Ejma'in Böyle mübarek bir güne denk geldiği için de Cenab-ı Hakk'a hamd edelim ama bu mübarek günde yüreğimizi dağlayan bir hadiseye de denk geldiği için Cenab-ı Hakk'a yine dua ve niyazla yakaralım Allah bu memlekete inşallah tarihinden bugüne kadar getirdiği bazı güzelliklerin hatırına sahip çıksın Zalimlere fırsat vermesin, mazlumların hamisi olsun, hamisi olarak bizi kılsın ve hayır yollarında bizleri inşallah kullansın, istihdam etsin. Görüyor musunuz bunlar nedir? Görünüyor mu? Şurada bir avuç çerez var, iki dilim baklava var, yarım ekmek var, aç olanların böyle işte açılsın biraz, bir bardak da su var. Bir sünneti burada biz de yapmaya çalışacağız. ve vesselam Efendimiz dönem dönem bu tarz malzemeleri, şekilleri kullanarak meramını anlatır sahabiye. Bazen bu tarz şeyler mesajın zihinlerimizde daha iyi yerleşmesine de vesile olur. Burada gördüğümüz dört tane farklı gıda maddesi hayatımızda her gün karşılaştığımız Gıda maddeleri. Çerezle belki dün akşam oturmuş ailenizle beraber yemişsinizdir. Ben epey oldu yemeyeli. Zaten şunla aram oldukça açık benim fazla yiyemiyorum ama bununla aram var. Aslında onu da yememem lazım. Su da hayatımızın bir parçası. Diyelim ki şu bir avuç çerez ömür boyu hiç yemezsek, bir şey kaybeder miyiz? Bir şey kaybetmeyiz. Çoğu zaman aklımıza da gelmez bazen bir şeyler vesile olunca gelir işte geçersin bir yerden bir markete girersin bakarsın ki orada güzel sunulmuştur senin de iştahın açılır işte alırsın ya da bir alışverişe gitmişsindir biraz şundan alayım da bazı akşamlar oturur ailece yeriz falan diye bir şey ortaya çıkar tatlı için de öyle baklava ya da başka bir şey hayatın temel ihtiyacı değildir Olsa iyi olur bazen hele böyle iyi bir yerden alınmışsa Merve bunu nereden almış bilmiyorum mesela diyelim böyle iyi bir yerden alınmışsa isim vermeyelim de reklama girmesin İyi olur yani yediğin zaman mutluluk duyarsın ağzın tatlanır onunla farklı bir biçimde bir güzellik ortaya çıkar ama onu yiyebilmen için zemin olması lazım mesela aç karnına Baklava çok iyi gitmez bir dilim yiyebilirsin. İyi yemek yemişsen gıdayı aşağıda olmuşsa iyice almışsan onun üstüne yiyebilirsin. Yemiş bizim nasrettin Hoca yemeği epey yemiş getirirken ev sahibi tatlıyı demiş ki hocam herhalde yer kalmadı. Yok demiş sen getir büyükler gelince küçükler ayağa kalkar ona da yer açılır demiş. Ama yer açılabilmesi için bir kere zeminin olması lazım. Zemin olmazsa o olmaz. Ekmeğe gelince buradaki ekmek aslında asli gıda malzemesinin sembolüdür. Yani insan yemek yemeden duramaz. Bu ikisi olmazsa hiçbir şey olmaz. Ama bu olmazsa ekmek olmasa. diyelim ki iki gün hit yemek yemesi. Üçüncü günden itibaren sinyal vermeye başlar vücut. İlk günden başlar ama üçüncü günden itibaren ciddi bir problem olur artık. Dördüncü gün, beşinci gün hayati fonksiyonlarını yavaş yavaş gitirmeye başlar. Açlık grevi yapıyorlar biliyorsunuz bazıları. O açlık grevi nasıl yapılıyor? Normalde yemek yemiyorlar ama su içiyorlar. Su içtikleri için hayatlarını devam ettiriyorlar. Mesela ben bir merak ettim bir baktım bu vesileyle internete en uzun açlık grevi yapan 60 gün yapmış. Su içerek 60 gün hayatını devam ettirmiş ama 60. gün bitmiş yani gıda olmazsa sadece su da yetmiyor. Ancak suyla gıda karşılaştırıldığı zaman hayatın en mühim parçası su bu ikinci dereceden önemli bir şey. 2-3 gün dediğim gibi yemese bu manada sıkıntılar ortaya çıkıyor. Suya geldiğiniz zaman su dediğim gibi bundan bir üstedir. Olmazsa olmaz bir şeydir. Birkaç gün susuzluk başladı mı vücutta vücut iflas etmeye başlıyor. Bu vücut yapısından yapısına değişiyor ama en fazla susuz yaşayanın 18 gün Yaşadığını söylüyorlar ki üçüncü dördüncü günden sonra normal insani fonksiyonlarını yitirerek hayatını devam ettiriyor. Niye bunları söylüyorum? Buradan bir yere geleceğim ben. İnsanlar İslam'a hizmet konusunda beş sınıfa ayrılabilir. Bunlardan bir tanesi böyle bir gündemi olmayanlar. Ve ek nas da bunlar çoğunlukla bunu oluşturuyor. İslam'a hizmet meselesi onun dünyasında hiç yoktur. Nedir onu da bilmez. Bu insanlar böyle bir önemli şeyi gündeme almadıkları için biz de onları gündemimize almıyoruz. Elhamdülillah şurada da şu anda beni dinleyenler içerisinde de böyle bir sınıf yok. Öyle olduğu için de gündemimiz değil. İkinci sınıf İslam'ı İslam'a hizmeti çerez gibi görenler. Üçüncü sınıf İslam'a hizmeti tatlı gibi görenler. Dördüncü sınıf İslam'a hizmeti ekmek gibi görenler. Beşinci sınıf İslam'a hizmeti su gibi görenler. İster beni kınayın, ister deyin ki bu hoca niye böyle söylüyor, ister benim hakkımda başka bir şey düşünün ama ben hakikati söylemek durumundayım. Ben dahil, ben şu anda, İslam'a hizmeti su gibi göreni görmüyorum. Böyle bir şey daha görmüş değilim. İslam'a hizmeti su gibi görenleri biz okuyoruz tarihte. En başta sahabi nesli dediğimiz o güzel nesil içer içerisinde okuyoruz. Arkasından gelen nesiller içerisinde okuyoruz. Bugüne kadar gelenler içerisinde de okuyoruz. Ben şimdi sizin muhasebenizi kendim tutacak değilim. Ben kendi muhasebemi tutuyorum. Biraz bunları bilen bir insan olarak kendimle bu manada yüzleştiğim zaman İslam'a hizmet meselesi benim dünyamda su gibi değil. Çünkü su gibi olsa bambaşka bir şey söyleyeceğim ne olduğunu. Yarım yamalak ben kendimi bir bayat ekmek olarak görüyorum. Taze de değil ama buna da şükrediyorum. Ya bu olmasaydı diyorum ya bu olmasaydı ben ne haldeyi Olurdum diye bunu da çok ciddi bir biçimde içerliyorum ama sizi tenzih ederim diye konuşsam söze biz bu sözü sadece iş olsun diye mi söyleriz yoksa hakikat var mı bunu bilmiyorum onu da siz muhasebesini yapın. Çoğu insan tatlı olarak görüyor ondan daha çok insanda ise İslam'a hizmet meselesi çerez meselesidir ne farkları var bunların? farklarını ben söyleyeyim size İslam'a hizmeti çerez gibi görenler canları istediğinde bir şeyler yaparlar canları istemediğinde yan gelip yatarlar çerezdir ya olsa da olur olmasa da olur Televizyon izlerken yanı başımızda olsa çerez iyi olur ama olmasa ne kaybederiz ne yazık ki şu anda toplumda ben bir suffa muallimiyim ya da muallimesiyim diyerek dolaşan insanların büyük bir kısmı bu halde siz suffa muallimliğini ya da muallimeliğini burada bizimle sınırlı bir şey sanmayın benim kastım daha büyük bir şey yani bugün işte bir milyar aşkın bir buçuk milyar artık bu rakamları da ben pek söylemek canım içimden gelmiyor çünkü hakikat ihtiva etmiyor ama insanlar öyle kullandığı için biz de öyle söylüyor, söyleyelim bir buçuk milyar insan içerisinde İslam'a hizmeti çerez gibi görenler o vitrinde bir şeyler yapmaya çalışan insanlardan büyük bir kısmını oluşturuyor ama onlar da canları istediğinde bir şeyler yapıyorlar canları istemediğinde yan gelip yatıyorlar. İslam'a hizmeti çerez gibi görenler her işlerini hallettikten sonra eğer akıllarına gelirse bir şeyler yaparlar yoksa asla rahatlarını bozmazlar. Çünkü çerez rahat işidir. Rahat etmek için kullanılan bir maddedir. Çünkü sen evde Rahat bir ortam olursa ancak bunu sağlarsın. Şimdi yetişmen gereken bir iş var diyelim değil mi? Bir şeylere yetişeceksin. Nerede oturup çerez yiyeceksin? Nerede oturup çerez yemeye vakit bulacaksın? Çerez yiyebilecek kadar sen vakit buluyorsan mesele belli. Bütün işlerini sen halletmişsin. Bugün insanların çoğu öyle. İnsanların çoğu derken de kastımın hangi zümre olduğunu unutmayın ki söylediklerim zihninizde bir yer etsin. İslam'a hizmet ediyor güya ama çerez gibi görüyor. Bütün işler halledilir. İşse, ticaretse, çocuklarsa, okulsa, açsa, ekmekse her neyse bütün hepsi biter... Arada eğer böyle bir iki saatlik bir boş zaman kalırsa gideyim bir iki saatte falanca yerde filanca arkadaşlarımla bir araya geleyim. Bu da bizim hizmetimiz olsun. Hizmet etmiyoruz diye bir şey gözükmesin. Allah bizden hizmet bekliyor. Bu da bizim hizmetimiz olsun. Nazarıyla bakılıyor. Öyle olduğu için bugün ümmetin problemleri ne yazık ki çözülmüyor. Herkes bu manada bazı şeyleri birbirlerine havale ettiği için işimiz böyle. İslam'a hizmeti çerez gibi görenler dava şuurunu kuşanmazlar. En ufak bir imtanda yarı yollarda takılır kalırlar. Çünkü gözden çıkaracak bir şey. Şimdi geldi 3-5 tane arkadaş sır sırta verdi bir şeyler yapıyorlar. Yaparken ekmek gibi gören adam o nimetin şuurunda olur. Ama çerez gibi görüyorsa biri birinin ayağına bastı. Biri birini biraz rencide etti biri birine bir söz söyledi o söz zoruna gitti selam aleyküm aleyküm selam der çıkar gider ne yapacak ki o çerez gibi görüyor dava şuuru olsa dert sahibi olacak dava şuuru olsa gözü gibi koruyacak dava şuuru olsa ona bambaşka bir şekilde bakacak şimdi insan kendi evine nasıl bakıyorsa hizmet ettiği alanına da aynı nazarla bakmıyorsa işte o insan İslam'a hizmeti çerez gibi görüyor, tatlı gibi görüyor. Dava şuur olmadığı için en basitinden hemen gözden çıkaracak. İslam'a hizmeti çerez gibi görenler meselenin sadece laf ile yürüyeceğini zannederler. Rahatlarından taviz vermedikleri için gerçek dava adamlarını dava erlerini anlamazlar adam anlamaz anlamıyor da zaten anlayamıyor bir insan nasıl hayatını bu işe vakfeder anlamaz anlamıyor görmemiş şimdi siz tattığınız için bunu ben tarif ettiğimde aklınıza bu tat gelecek ya doğru bak baklavada böyle bir tat var eğer fıstıklıysa böyle fındıklıysa böyle hoca neyi anlatıyorsa anında şekillenecek hiç bunu tatmamışsanız sabaha kadar ben anlatsam bunu anlamayacaksınız insanların çoğu bu haldedir adam mesela diyor ki ya bir insan ömür boyu hiçbir karşılık beklemeden bilakis cebinden vererek Hiçbir dünyevi hesabın içerisine girmeden bir davaya nasıl gönül verir? Vallahi anlamıyor, billahi anlamıyor. Anlamadığı için de senin yaptığın bir şey daha bu adamın var bir hesabı. Bu adamın bir şeyi olmasaydı olmazdı. Eğer bu adam bu hizmeti yapıyorsa, bu işi yapıyorsa bir şeyler vardır. Bir şeyler olduğu için yapıyordur diye nitelendiriyor. Niçin? Kendisi çerez görüyor. Kendisi böyle görmeye başlasa, ekmek gibi görmeye başlasa dünya değişecek. İslam'a hizmeti çerez gibi görenler, kalıcı işler, uzun soluklu projeler, ümmetin dertlerini çözecek adımlar atmazlar. Gündelik yaşar, o gün birileri neyi önlerine koyarsa ancak onunla meşgul olurlar. Bu da böyledir. Değişiyor bakın görüyorsunuz adam mesela yola çıkmış bir şey var. Birkaç ay sonra bir bakıyorsun bambaşka bir şey. Ya sen çıkarken yola böyle bir şeyle çıktın. Hani senin projen? Hani senin toplumu değiştirme ve dönüştürme adını ortaya attığın adım? Hani senin planın? Hani senin programın? Var mı Müslüman bir ay sonra ne yapacağına dair bir şey elinde? Yok. Bir ay sonra Allah ne verdiyse ben onu yapacağım. Müslüman böyle mi olur? Ama böyle gören adam o planı yapar. Böyle görmüyorsa ekmek gibi görmüyorsa çerez gibi gördüğü zaman ne zaman aklına gelirse onu yapacak. Bugün Müslümanların İslam'a hizmet iddiasında olan Müslümanların büyük bir kısmında mesele çerez gibi görüldüğü için kalıcı projeler yok. Neden bizim kışa uyarlanmış bir projemiz yok? Eğer bahar olursa biz nasıl davranacağız? Hadi diyelim bu yaz farklı bir biçimde geçti hiç yağmur düşmedi bu yaz çok Zor geçti biz ne yapacağız böyle olursa hadi diyelim kış geldi sabahtan akşama kadar aralıksız kar yağmaya devam etti yollar kapandı devlet aciz kaldı bir bi bi biçimde bir şeyler yapılmadı biz ne yapacağız Müslümanlar olarak hep biz gündelik mi yaşayacağız bu manada bizim bu manada ba ehli küfrün yaptığı gibi A planı P B planı C planı D planı olmayacak mı? Adamlar bugün bakın bir şey yaptılar, bir bomba patlattılar, bir sürü cana kıydılar. Emin olun bunu yapan adamlar o bomba patladıktan sonra neyi amaçladılarsa şimdi de onu koydular gündeme, o gündemde şu anda. Olsa eğer o iş olmasaydı, bomba patlamasaydı ne yapacaktık onu da planladılar. O bombanın arkasından birkaç ay sonra ne yapılacak? Ona ait de onların planları var. Bu bomba bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Bu ta dört senelik bir planın neticesidir. Şimdi böyle konuşuyorum millet diyecek ki bu bombayı hoca nereden haberi var? Ben haberim haberim yok. Ben tahmin ediyorum biliyorum. Bildiğim için konuşuyorum. Netice itibariyle bu şer adına adım adan adamlar bu işi planlayarak götürürler. Ama hayırın yolcusu olduğunu iddia edenler çerez. Olsa da olur, olmasa da olur. Öyle olunca da bir şey olmuyor işte ne yazık ki. Ya İslam'a hizmeti tatlı gibi görenler ondan yine bir basamak iyi ama yine makul değil. Bakın İslam'a hizmeti tatlı gibi görenler şartları zorlamaz. İmkan bulursa bir şeyler yapar, imkan bulmazsa birçok bahane ileri sürerek nefsini ve kardeşlerini ikna etmeye çalışır. Ben artık duymak istemiyorum ve haklı görmüyorum hiç kimseyi hocam iyi hoş diyorsun ama 15 Temmuz'dan bu tarafa cemaatlere karşı güven sarsıldı kimse derslere gelmiyor kusura bakma bunu bir hafta söyledin yutturdun bize tamam bitti aradan kaç ay geçti sen bunu sağlayacaksın senin işte başka bir şeyin olacak gelmeyene sen gideceksin. İslam'a hizmet için ille de biz bir evde zorla insanları tutacağız diye bir şey yok ki bunun onlarca yolu var o yollardan birini zorlayacaksın. Dağılan kardeşlerini toplayacaksın ziyaretler yapacaksın dersmez konuşmayacaksın birkaç hafta muhabbet adına bir zemin oluşturacaksın. Yeniden yıpranan ilişkileri tamir etme adına adımlar atacaksın böyle yaparsan eğer sen işi tatlıya mahkum etmemiş olursun dolayısıyla İslam'a hizmeti Tatlı gibi görenler bunları söylerler. Bahane dava şuurunu edinen bir insan için asla sarılmayacağı bir şeydir. Bahane aciz adam işidir. Bahaneyi ileri süren acziyetinden dolayı onu söyler. Gerçek manada inanan bir insan bunu söylemez. İkincisi İslam'a hizmeti tatlı gibi görenler dikkat edin. Vaktinin büyük bir kısmını daha iyi bir tatlıcıda geçirmekle meşgul olur. Fıstıklıyı bulur, fındıklıyı arar. Fındıklıyı bulur, kaymaklıyı arar. Kaymaklıyı bulur, dondurmalıyı arar. Bütün bir ömrü aramakla geçer. Tatlı görüyorsun, tatlı arıyorsun çünkü. Ama sen ekmek gördüğün zaman mesela bir ekmek olarak asan o işi gidersin bir fırına. Bakarsın ki olmadı bir ikinci fırında bulursun. Tatlıyı sen ararsan böyle görürsen bulamazsın zaten kim dondurmalı kaymaklı ki benim canım kardeşim kim 50 bin tane kusurumuz var eğer kusurları konuşmaya başlasak en başta ben hiçbir laf etmemem lazım size ama biz şu anda kusurlarımızı bile nazara verecek durumda değiliz. İmansızlık bizim hanelerimizi yakmış yüreklerimizi yakmalı bu memleketin bu mümmetin hali gidiyor insanlar gözümüzün önünde adım adım cehenneme gidiyor sen bırak fıstıklısını fındıklısını kaymaklısını burada o işi konuşacak zaman değil. Bir yangın olsa mesela şurada Allah korusun şu su olmasın bu su olsun falanca yerden getirelim filanca yerden getirelim diye bir şey var mı? Yangın oluyor adam çekidini çıkarıyor yangını söndürmeye çalışıyor odur olmalı şu anda da iman yangını var sen iman yangınını görmezsen onu sen tatlıya mahkum edersen ararsın gelirsin 2-3 ay bir vakıfta Dersin ki yok burası fıstıklı ben bir fındıklıya gideyim. Gidersin başka bir vakfa 3-4 ayda orada o da olmadı. Çünkü başladı bir kere daha üstünü öteki tarafa gidersin 5-6 ayda orada oyalanırsın orada olmadı. Ondan sonra küsersin yok ya bu milletten bir şey çıkmaz. Ben en iyisi kendime bakayım dersin kendi kabuğuna çekilirsin. Gider bir tatil yerinde ya da köyünde bir ev alırsın bu sefer oturursun orada ona buna Laf çakmaya devam eder ömrünün de öyle köreltirsin. Tatlı gibi görürsen varacağın nokta budur. İslam'a hizmeti tatlı gibi görenler meseleye olsa da olur olmasa da olur nazarıyla baktıkları için kardeşlerinin en ufak bir hatasını gördüğünde ortalığı velveleye verir. Tamir edip onaracağı yerde küser yıkar. Daha da kötüsü kendini haklı çıkarmak için dedikodu üretmeye başlar. Budur tatlı gibi görürsen olacağı bu. Başlarsın bu sefer bahaneler üretmeye üretirken de bir taraftan kendini haklı kılacaksın. Ne yapacaksın? Karşı tarafın değerini düşüreceksin ki kendine değer katasın. Bu bıçağın insanlığı hastalığı kendi değer iş, değerli iş yaparak değer kazanmıyor karşıdaki insanı değersizleştirerek itibarsızlaştırarak kendine değer ve itibar eklemeye çalışıyor tatlı gibi görürsen olacağı bu İslam'a hizmeti tatlı gibi görenler hep başkalarından bir şeyler bekler kardeşleri yapar son dakika işe dahil olur kardeşleri terler o sonra gelir kardeşleri bedel öder o ganimetleri toplar ve bundan da memnun olmayıp kardeşlerini karalar. Bu hastalık var mı bugün yapılarda ne yazık ki var. Tatlı gibi gördüğünde bu da kaçınılmaz oluyor. İslam'a hizmeti tatlı gibi görenler tadın hep tatlıda olduğunu zanneder. Bazen tadın acıda olduğunu unutur. Bu yolun acı yolu olduğunu hiç hatırına getirmez. Eğer tat varsa ben varım eğer acı varsa yolcudur Abbas bağlasan durmaz der o mantıklı hareket edir. Var mı aziz kardeşlerim bu da var ben hayal konuşmuyorum ben biliyorum içinizden biri olduğum için biliyorum onun için bunları söylüyorum. Onun adı aklı fikri İslam'a hizmet edeceğim tamam ben İslam'a hizmet edeceğim ben mücahidim mücahideyim zaten ama bir elim yağda bir elim balda olacak. Hiç bu manada ben bedel ödemeye gelmem öyle işin acı tarafında tuzlu tarafında dikenli yollarda beni arama ben oralarda yokum çünkü tatlı gibi görüyorum niye olayım ki ama bir bilse bu yolun kaderini bu yolun bir kaderi var bu yol dikenli bir yol bu yolda birçok bedel var. Biz bu yola girdiğimiz zaman iki yakamız bir araya gelmeyecek. Biz bu yola girdiğimiz zaman onun bunun nefesini çekeceğiz. Biz bu yola girdiğimiz zaman o gelecek sana bir laf edecek, ötekisi gelecek sana bir laf edecek. Adam kendisi İslam adına cebindeki en bozuk parayı bile vermez ama senin yaptığın her şeye 40 tane kusur bulacak neler neler yapacak ama sen diyeceksin kaderim bu ne yapayım yolun kaderi bu bu Risalet davası yüzyıllar boyunca böyle gelmiş peygambere kurban olalım onun yoluna o bunların yüz bin tanesini çekti sahabe çekti tabi'in çekti etbay tabi'in çekti meşayihimiz çekti dava önderlerimiz çekti çektiler çektiler çektiler ta bugüne kadar geldiler Hatırlıyor musunuz Seyyid Kutubu rahmetullahi aleyh? Son anı o zaman sarayın hocalarından biri onun dar ağacının başında ona şahadet getirtmek için söyle şahadeti söyle diye kelime-i söylüyor. Ne anlayacak? Çerez gibi görüyor o hoca çerez gibi görenlerden belki o, o şekilde bile görmüyor. Ya diyor sen ne diyorsun? Ben bu şehadet için bu dar ağacındayım zaten. Beni bu dar ağacına getiren o şehadet sen kalkmış bana o şehadeti söyletmek için benimle konuşuyorsun. İşte gerçek manada su gibi anlayan adamların söylediği söz bu. Ama biliyor o öyle fizlalil Kur'an demek kolay bir şey değil. Sen Kur'an'ın gölgesinde diyeceksin. Kur'an'ın gölgesinde yaşayacaksın. Bu iş bedel istediğini de unutmadan sonunu da bu işi canını vererek nihayet erdireceksin. Görürsen su gibi varacağın nokta budur. Görmezsen eğer bu işi görürsen tatlı gibi öt dediler mi ötersin. Bir düdükle gelir bir düdükle gidersin. Böyle halimiz olduğu için bu, bu manada vardığımız menzil böylesi böyle. İşte İslam'a hizmeti tatlı gibi görürseniz de bu. Gele makule. Makul olana bensi getireyim. İslam'a hizmeti ekmek gibi görenler hizmetin en büyük nimet olduğunun şuurunda yaşarlar. Bir iki gün hizmetten ayrı kalsa dünyası yıkılmış gibi olur. Hizmeti nimeti bildiği için kıymet bilir ve hizmeti hayatının en önemli parçası olarak görür. Eğer ekmek gibi görüyorsa böyledir. Ekmek en büyük nimettir değil mi? Nimetin sembolize etmiştir. Niye öpüp başımıza koyarız? O semboldür artık. Alın terinin sembolüdür. Gıdanın sembolüdür. Onun için öper başımıza koyarız. Yoksa haşa buna biz farklı bir tazim yapıyor değiliz. O saygı o tazim aslında alın terine bir saygıdır. Böyle görürsen senin için nimettir. İslam'a hizmeti ekmek gibi görenler Açlığın ne demek olduğunun farkındadır. Başkaları aç kalmasın diye her an teyakkuzdadır. Birkaç gün Allah'ın dini için koşturmadığında sanki dünyası üzerine yıkılıyormuş gibi olur ve hemen bu bilinçle vazifesinin başına koşar. Açlığı bilir, ekmeksizliğin ne demek olduğunu bilir İslam'a hizmetin ekmek gibi görenler. İşte onun için koşturur aman başkaları aç kalmasın aman başkaları bu felaketi yaşamasın aman başkaları bundan mahrum olmasın diye bir ömür koşturur durur. İslam'a hizmeti ekmek gibi görenler ekmeğin buğdaydan yapıldığını buğdayın una dönüşmesi gerektiğini güzel bir ekmeğin olabilmesi için iyi bir fırına ve iyi bir ustaya ihtiyaç olduğunu unutmaz. Bu cümlemi bir daha okumak istiyorum. Çok mühim bir şey söylediğim kanaatindeyim. İslam'a hizmeti hizmet ekmek gibi görenler ekmeğin buğdaydan yapıldığını, buğdayın una dönüşmesi gerektiğini, güzel bir ekmeğin olabilmesi için iyi bir fırına ve iyi bir ustaya ihtiyaç olduğunu unut unutmaz. Hizmet... Ekip işidir der. Bir bal arısı gibi kendine bal üreteceği bir petek edinir. Tek başına kalınca bal arısı olmadığını unutmaz. Petek bulunca da hemen işin bir ucundan tutar. Yapıyı kendi istediği gibi şekillendirmez. Sistem ne ise ona tabi olur ve koşmaya başlar. Ekmek gibi görürsen bu ama görmezsen sen ne işin var fırıncıyla ne işin var o fırına o unun geldiği an yaşanan süreci hatırlamaya bak yaşamıyor adam un çuvalının yanından geçiyor. O un çuvalı nasıl un çuvalı olmuş onu bilmediği için tekme vurup geçiyor ona ne bunu bilmediği için onu öyle göremeyecek. Ama İslam'a hizmeti ekmek gibi gören bir adam bu iş ekipşidir kardeşleriyle bu manadaki bağı münasebeti böyle olur. Böyle olduğu zaman işte Allah'ın saf tutarak kenetlenmiş bir vaziyette kendi yolunda mücadele edenleri seveceğine dair ilahi fermanı unutmadan hareket eder. İslam'a hizmeti ekmek gibi görenler kardeşlerinin kusurlarıyla değil güzellikleriyle uğraşır. İş yapan adamın hata edeceğini unutmaz. Hataları izale edeceği yerde derinleştirmez kendini nazarlara verip başkalarının değerini düşürmez elinden geldiğince kardeşlerinin emeklerini takdir eder kendisi de hep iyiliğin artması için gayret içerisinde olur İslam'a hizmet edenler ekmek gibi görenler İslam'a hizmeti ekmek gibi görenler başkalarının ekmeğine göz dikmez Alın terinin kıymetine inanır başarıyı başkalarının fırınlarının veya ocaklarının başarısızlığında görmez cümleme dikkat edin başarıyı başkalarının fırınlarının veya ocaklarının batmasında yanmasında başarısızlığında görmez. Bütün dünyada 7 milyar insan olduğunu unutmaz. 7 milyar insana ekmek lazım olduğunu her an hatırında tutar. Yeni açılan ocaklara sevinir. Sönen ocakların ise acısını yüreğinde hisseder. Ekmek gibi gördüğün zaman öyledir. Şimdi dünyanın her tarafında siyer vakfı olsa. Ah ne güzel. Birisi yapsa mesela. Benim bir gayeyi hayalim var biliyorsunuz bir türlü yapamadığımız olmadı bir şeyler oldu engel oldu şu oldu bugüne kadar geldi. İşte siyeri görsel olarak tanıtacak bir yer yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah muvaffak kılar. Diyelim ki birisi yapsa başka biri yapsa. Vallahi benim için düğün bayram yeminle söylüyorum. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum. Şu Eyüp Sultan'da. 50 tane daha vakıf açılsa ne güzel ya ne güzel ne güzel ki bizden sırtımızdan yük alacak ben niye bunu ben kendime dert edineyim yok adam görmüyor öyle tatlı gibi gördüğü için bir tane daha olursa dilimler eksilecek onun telaşında onun içinde vuruyor dirsekle seni deviriyor tekme atıyor gitmeyin diyor şöyle yapıyor propaganda yapıyor Karalıyor başka şeyler söylüyor 40 bin tane film çeviriyor arkanda niye tatlı görüyor çerez görüyor ekmek görse yav 7 milyar insandan bahsediyoruz Müslüman 7 milyar insan her gün en az 2 tane ekmeğe ihtiyaç duyar bazıları 3-5 tane bile yiyor hadi diyelim 2 tane yesin 1 tane isin. 7 milyar insansa 7 milyar ekmek fırın aç Ekmek yetiştir senin ne işin var onun bunun ocağını söndürmeye. Yok öyle değil dert o değil. Dert milletin fırınını yakmak. Dert milletin hamuruna götürüp tuz atmak. O ekmek acı olsun kimse yemesin. Dert milletin fırınına başka bir biçimde leke sürmek. İşte sen eğer ekmek gibi görseydin bunu yapmazdın. İslam'a hizmeti ekmek gibi gören adamın yapacağı bu iş bu, iş bu değildir. Peki mecaliniz var mı benden İslam'a hizmeti su gibi görmenin ne demek olduğunu? Benim mecalim yok sizin varsa okuyayım. İstiyor musunuz okumaya? İslam'a hizmeti su gibi görenler susuz bir dakika yaşamayacaklarını unutmadan hareket ederler. Bir dakika. Kayıp yok niye sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her zaman yokuştan aşağıya iner gibi hızlı inermiş adımları kısaymış omuzlar gerideymiş süratle bu işleri yaparmış dünyaya su yetiştirecek sallallahu aleyhi ve sellem alem onunla nurlandı bu gecede o gecedir Allah Allah bizi de nurlandırsın inşallah öyle gördüğü için hava boşluğu yok peygamberin hayatında sahabenin de yok vallahi yok billahi yok olmadığının en büyük kanıtı işte bak yanı başımızda duruyor 93 yaşında bir insan buralara gelirse su gibi gördüğü içindir bunun başka izahı başka da şeyi yok İslam'a hizmeti su gibi görenler ilk iş olarak kendilerine suyu tatlı ulaşımı kolay ortamı emin bir su pınarı ararlar İnşallah bizim bu meclislerimiz opınardır. pınarsız olmaz bu kökü olmayan o su kurumaya mahkumdur. Bak bir damla bir bardak su şurada kalsın 2 saat kalsa birileri bilmiyorsa belki içer bir gün kalsa bu suyun da yüzüne kimse bakmaz. Çünkü pınarla kaynakla irtibatı kesilen su kaldıkça kokar. Ve o su şifa olmaktan çıkar o su başka bir şey olur. Pınarla irtibatı olacak sürekli beslenecek. Beslendikçe tazelenecek ancak öyle olursa bu manada bir şeyler oluşur. Onun için İslam'a hizmeti su gibi görenler ilk iş olarak kendilerine suyu tatlı ulaşımı kolay ortamı emin bir su pınarı ararlar diyoruz. İslama hizmeti su gibi görenler, sahabi şuurunu kuşanarak her daim davam davam diye inlerler. Bir dağdan aşağıya düştükleri zaman bile, eyvah hayatım değil, eyvah davam derler. Su gibi görürsen böyle, düşersen dağdan, arabana çarparsa birisi, bir şekilde ölüm meleği gelirse. Allah'la buluşmanın yüreğindeki o tatlılığını hissedersin ama yarım kalmıştır bir şeyler. O anda aklına gelen o olur. Aklına o geldiği için eyvah davam dersin. Bu rol ile olacak bir şey değil. Biri seni itelesin dağdan aşağıya bakayım aklında ne gelir ve senin ağzından ne çıkar. Onu yapacak adam su gibi gören adamdır. Ayağı kayacak düşecek düşerken eyvah davam diyecek adam. Bu işi su gibi gören adamdır. İslam'a hizmeti su gibi görenler su gibi aziz olurlar. Suyun aziz olmasını tevazu ile elde ettiğini unutmazlar. Mahfiyet elbisesini susuzluktan sineleri çatlayan insanları su ile buluşturmak için kuşanırlar. Bir daha okumak istiyorum bunu. İslam'a hizmeti su gibi görenler su gibi aziz olurlar. Suyun aziz olmasını tevazu ile elde ettiğini unutmazlar. Mahviyet elbisesini susuzluktan sineleri çatlayan insanları su ile buluşturmak için kuşanırlar. İslam'a hizmeti su gibi görenler Hazreti Peygamber'in benim davetim bu yolda Boğazlanmak pahasınadır sözünü hatırlarından hiç çıkarmazlar. Dikkat edin söze. Hazreti Peygamber'in benim davetim bu yolda boğazlanmak pahasınadır. Aynen İbrahim gibi, aynen İsmail gibi, aynen o süreci takip edenler gibi, aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Bu yolun dikenli olduğu bedellerin çok olduğu, acıların fazla olduğunu bilerek bu yolun yolcusu olmaya çalışırlar. Allah en başta bana su gibi görmeyi nasip etsin. Sonra da sizlere nasip etsin. En azından bu işi ekmek gibi görüp bu ekmeksizlikten sineleri çatlayan insanlara Cenab-ı Hak bizleri kullandırsın inşallah. Eğer biraz kaçırdımsa ipin ucunu hakkınızı helal edin. Sizler benim yol arkadaşlarımsınız. Bu işe beraberce gönül yürek vermişiz. İstiyorum ki bu manada bazı şeyleri de sizlerle paylaşmış olayım. Aziz kardeşlerim, şimdi bu müfredatla alakalı da birkaç şeyi söyleyeyim. Ondan sonra soru cevap kısmında size biraz zaman vermiş olayım. Biraz bana geliyor muhakkak sizlerde muallimler olarak size de daha fazlası gelmiştir. Müfredat biraz Zorluyor hem talebelerimizi hem muallim muallimelerimizi ve muallimlerimizi. Zorlaması çok normal. Yani bunu hiç yadırgamayın çünkü akayıt, iman işi zor iş bu iş işte. Yapılacak başka bir şey yok. Ne yapılabilirdi? Eğer benim imkanım olsaydı ve bu müfredatı ben yazsaydım daha farklı bir biçimde yazabilirdim. Yani biraz daha güncelleştirerek yapabilirdim. Çünkü neticede burada biraz daha kelami mevzulara girilmiş tabiatı gereği işin ama bunlar olmazsa olmuyor bu mecburen olmalı neticede ben bunu talebe kardeşlerime talebe kızlarıma bu ödevi verirken bu konuları ben verdim onlara diyebilirdim de bunları değil de bunları işleyin ama biliyorum ki bu bilgiler olmazsa o bilgiler de bu zemine oturmayacağı için onlar da olmayacak Şimdi burada bizim yapmamız gereken bir şey var. Biz ille de askeri düzenle hareket eden insanlar değiliz ki. Belli şeylerde manevra alanlarınız var. Onları da zaten söyledik size. Bakacaksınız şimdi çok istifade edenler de var. İlahiyat öğrencileri var mesela bu müfredatı işleyenler. Gayet güzel onlar zenginleştirerek daha farklı bir noktalara götürüyorlar işi. Burada bölüm bölüm verilen şeyler zaten birer ders konusudur. Mesela birinci dersteki... Din nedir başlığındaki Kur'an iklimindeki ayet bir derste ancak işlenebilecek bir ayettir. Diyelim ki metin zor geliyor az size bir iş. Arkasından gelen Nebevi Seda'da hadiste de aynı şekilde size bir iş. İman esaslarının en önemli parçalarından bir tanesi Esma Her derste var mı üç tane? Var. Hah, başka bir şeye ihtiyacınız olmasın. Baktınız ki metin size ağır geldi. Hemen manevrayı oraya doğru çevirin. Üç tane esma üzerinde yoğunlaşın. Daha da zenginleştirin. Kur'an'daki ayetleri tespit edin. Birer ayet burada örnek verildi. Siz daha da zenginleştirin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin her esma için aşağı yukarı duası vardır. O duaları ekleyin. O esmanın hayata yansıması konusunda çok önemli mesajlar vardır. Onlara dikkat edin ve bunları verin. Baktınız ki sizin muhataplarınız, talebeleriniz, talibeleriniz buna da gelmiyor. Tamam gelmesin. Burada mesela marifet melteminde, kamil imanda yine aynı şekilde imanın meyvesi salih amelde, kamil insanda. Zaten menakıbı anlatılıyor, menakıbı anlatılıyor. Siz biraz daha zenginleştirin. Burada adı geçen ismi diyelim ki bir sahabe efendimizse onun daha farklı bir biçimde sunumunu sağlayın ve bir yönüyle talebelerinizin o ders boyunca diri, aktif, sıcak bir biçimde orayla beslenme noktasındaki irtibatını güç, güçlendirin. Daha da farklı bir ifucu göstereyim ben size. Ben bu sene iman işliyorum. Geçen sene muhteşem ahlak derslerinde ben iman ahlakını işledim. O iman ahlakı derslerinde de bu sene medresede işlediğimiz bu derslerde de cumartesi akşamları ahirete iman meselesinde iki haftadır başladığımız ve devam edecek biliyorsunuz. Öteki hayat üst başlığındaki derslerde de temel mesele iman meselesidir. Size valla o kadar iş var ki ya ben bugün mesela diyelim tekfir meselesini anlattım. Sıktım sıktım sıktım sıktım ancak bir buçuk saatte o da bazı şeyleri atlayarak geçtim mecburen öyle de oldu. Oradaki birkaç konu diyelim ki bu hafta arkada verdiklerim işte imanı zedeleyen cümleler Elfazı küfür noktasında bugün halkın çok fazlaca kullandığı cümleler kelimeler az size bir ders konusu Alacaksınız o dersleri hele hanımlarsa siz bir kelime diyeceksiniz onların şeyi kelime hazinesi çoktur Onlar da 50 kelime söyleyecekler olay zaten farklı bir noktaya gidecek Dolayısıyla ille de biz sıkı sıkıya bu irtiba, müfredatı birebir aynı şekilde uygulayacağız diye bir şart yok bunu başla söylemiştim bir kez daha tekrar ediyorum. Onun için yok hocam müfredat ağırdı müfredat şöyleydi böyleydi bu bahanelerle. Hiç bizim zaman kaybedecek halimiz yok yolu yöntemi size gösterdim bu konuda biraz daha hassas olacaksınız. Çok fazla ihtilaflı meselelere girmeden saf ve duru bir biçimde özellikle nübüvet medresesindeki iman dersleri yani benim medresede yaptığım derslerin birinci dersi başlı başına o iman maddelerini verdiğim dersti. Aslında o maddelerin her biri bir ders konusudur. Onu alacaksınız içini siz dolduracaksınız örnekleyeceksiniz sahabe efendilerimizle İslam büyükleriyle alimlerimizle İslam davetçileriyle daha farklı bir biçimde ele, bu manada bir şey oluşturacaksınız ve bunu talebelerinize sunacaksınız. Allah bu uğurda yar ve yardımcınız olsun gücünüze güç katsın bu zor zamanlarda hizmetinizi daha da bereketlendirsin hepinizi hepimizi İslam'a hizmet noktasında İnşallah bu işi ekmek gibi görenlerin zümresine bizi dahil eylesin. Hak edenlerimizi su seviyesine çıkarsın ama benim duam şu siz o duama çok böyle gönülden amin deyin. Allah bizden sonraki nesillerimizi işçinizde talebelerim var onları inşallah evlatlarımızı bu işi su gibi gören zümreye dahil etsin. Biz göremedik bari onlar görsün. Onlar bu işin sevdalısı olsun. Aleme İslam nasıl hizmet İslam'a nasıl hizmet edilmiş? Bu iş nasıl yapılmış? Buna ait bir örneklik, bir rehberlik ortaya koymuş olsunlar inşallah.